Bugün hava sıcak diye sevgili şeyin bozu olan tarla yollarında yine yorulacaksın. Böyle havalarda kuyruğulu üşer beden salla. Çünkü sinek bol olur. Bizim hanımam söyleyin de sana bir elbise diksin bari sırekten kurtulursun. Yıllardan beri bizimle yaşıyorsun. Aile biri oldun artık. Elbise sana yakışır. Asla bakaslar bu eşek halili bile çoğu kişinin evlandığından daha iyisin. <gülüyor> dur bakalım. Öyle dedikse de hemen gururlanma. Eşeklik yaptığın zamanlar da az değil. Hadi şimdi yürü bakalım. Sırtına bilmeyeyim de fazla yorulma bari. Dönüşte epey yükümüz olacak. Zahbete o zaman çekersin. De bozoğla de. <gülüyor>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 Anırma dedik bozoğlar. Benim sözlerime böyle anırarak karşılık verirsen görenler de hoca eşekle konuşuyorlar ne diyecek. Selamun aleyküm Nasrettin Hoca. <gülüyor> ay aleykümselam Salih efendi. Birdenbire korktum ya. O seni fark edemedim. Şöyle gölgede oturmuş dinleniyordum. Buyur gel sen de otur. İyi. Ay iyice yorulmuştum zaten. Bozoğlar sen de şöyle biraz otlar.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 Onu da çoğu zaman keyifli zamanlarında söyler Öyle hocam Eşekler çoğu zaman keyifli zamanlarında anırırlar Daya yedikleri zaman da anırırlar Salih Efendi Geçen gün benim tarlaya bir komşunun eşeği girmiş Bağ bahçeye zarar vermiş Benim bozoğlan da oradaydı O kadar dövdüm ama kimin eşeği olduğunu bir türlü söylemedi Dayağı yiyince dağılırmaya başladı Aman hocam dayakla konuşur mu? ...hem kendi diliyle bazı şeyler söylese bile... ...ne dediğini nasıl anlayacaksın? Canım efendim anlamasak da bir şeyler uydururuz... ...yeter ki o konuşsun. Belki konuşuyor da biz anlamıyoruz. Bu anırmaların bir anlamı vardır muhakkak. Elbette muhakkak vardır. Recep efendinin eşeği alırdı bu ...benim bozu da mutlaka karşılık verir. Benimki de aynı yahu. Yoksa hakkımıza bir şeyler söyleyip... ...bizi mi çekiştiriyorlar? Öyledir lahir, öyledir. Sakın ve eşekleri açıklama. Yoksa eşeğin dostu var da...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 Zararı neyse öderiz canım Zarar mı ne zararı Bilmemezlikten gelme Benim eşek her şeyi anlattı Senin bostana girmiş Senin eşek mi Haa sen eşek Kipsin canım Senin eşek yabancı mı Ben zaten gir ye dedim Ya demek gir ye dedin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 Duymamıştım yahu demek haber gönderdin. Tabii gönderdim hem de o gün. ya Bana söylemediler mutlaka bir eşekle haber göndermişsindir. Aha, aha. vakit ilerlemiş ben gideyim geç kaldım. İyi, iyi. zaten ben de kalkacaktım. Bozoğlan da oradan bana gidelim diye işaret ediyor. Ee, ben hemen eve gidince eşeğin kulağına pamuk takacağım Pamuk az gelir bu eşeklerin kulağına kurşun dökmek lazım. Hadi bana eyvallah. Güle güle güle güle.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 Gidelim, gidelim. Ah, benim eşek nereye gitti yahu? <gülüyor> nereye gidecek hocam? Elbette ki duyduklarını anlatmaya. <gülüyor> <gülüyor> Aman Ahmet Efendi, duyduklarını anlatmadan şu eşeği bulalım. Eğer olanları bir anlatırsa, şöyle deli diye peşimize düşer vallahi. Ah, <gülüyor>